787, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Huneyn günündeki cesareti, evet, Kays kabilesinden bir kişi Bera, bin Azibe, Huneyn gününde siz Hazreti Peygamberi yalnız başına bırakıp kaçtınız öyle mi, diye sordu, Bera, da şunları söyledi, evet söylediğin doğru, biz onu bırakıp kaçtık, fakat Hazreti Peygamber kaçmadı, Hevazin kabilesi ok atmakta mahir idiler, savaş başladığında ilk anda hücum ederek onları darmadağın edip kaçırmıştık, ancak ganimetlere daldığımızı görmüştük gördüklerinde dönüp bizi ok yağmuruna tuttular. O sırada Hazreti Peygamberi gördüm. Ebu Süfyan bin El Haris bin Abdülmuttalib'in yularını tuttuğu beyaz katırının sırtında ben peygamberim ve bunda yalan yoktur buyuruyorlardı. Bera bin Azib şöyle anlatıyor. Sonra Hazreti Peygamber hayvanından indi, yardım isteyerek ben peygamberim, bunda yalan yoktur. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Ey Allah'ım, yardımını bizlerden esirgeme diye dua etti. Savaş şiddetlendiğinde bizler Hazreti Peygamber İmber'e sığınır ve onunla korunurduk. Hazreti Ebubekir Bekir, Sıddık, Ömer, Ali, Talha, Zubeyr, Saad bin Ebi Wakas, Hamza, Abbas, Muaz bin Am, Muaz bin Afra, Ebu Dücane, Katade, Seleme bin Elek ve Ebu Hıdır Dhalit bin Velit, Berah bin Malik, Ebu Miçen, Ammar bin Yasir, Amr bin Madikerb ve Abdullah bin Zubeyr'in re anhum kahramanlıkları ile ilgili hadisler, asabın cihat esnasındaki kahramanlıkları konusunda geçmiştir.